Buyurun haftanın sohbetine. Yani evimizi yaşanabilir, cennetten bir parça yapabiliriz. Yolu özlenen bir koca, işe gittiği zaman yani geriye bakarak evinden ayrılan bir koca olabiliriz. Özlenen bir arkadaş, özlenen bir hanım, özlenen bir çocuk olabilirsin, özlenen bir koca olabilirsin. Bu mümkündür. Haftanın sohbeti her pazartesi saat 21'de Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendim. Haftanın sohbeti. Lale Gül Efem 88.4 Haftanın Sohbeti Müzik Hazırlayan ve sunan Metin Balkanlıoğlu şeytan-ı Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Wassalatu ve's-selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Belhamdülillahi allazi hadana lil-islam Belhamdülillahi allazi cealenâ min ümmeti Muhammedin aleyhi's-salatu vesselam, الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسولنا بالحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد ثقست قلوبهم Bakıtorun منهم فاسقون صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وبلده والناس أجمعين صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. Temelsük eyle Sünnete hakka gidelim cemali bakemali seyredelim. Sevgili kardeşlerim ve değerli dinleyenlerim, Hicri 1427. yılımızın ilk canlı yayınındayım şu anda. Allahu Teala Hazretleri her birerinize içine girdiğimiz bir haftasını da tükettiğimiz Hicri 1427. yılımızı şahsımız, ailemiz, akraba, ahbab, yaran gönlümüze giren gönlüne girdiklerimiz, Konumuz komşumuz, öyledir dili bütün Müslümanlara tepeden tırnağa Allah'ımız yüce rahmetiyle kendi hususi desteğiyle bereketli kılsın. Geçmiş yılların bizim için en kötü birikimi ve sermayesi olan büyük küçük günahlarımızı yine yüce rahmetiyle rahmetenil alemin sevgili Peygamberimiz Hürmetin Aleyhisselatü Vesselam affu mağfiret eylesin, setri inayet buyursun. Tabii ki her birerimiz Allah'ın rahmeti, desteği, yardımıyla bugünlere kadar elhamdülillah diyeceğimiz güzel ameller, çalışmaları da imza atmışızdır. Bunun adı direkt sadece Allah'a yapılan ibadat-ı taatlarımızdır. Birbirimize yaptığımız iyiliklerimiz, hürmetlerimiz, muhabbetlerimizdir. Hayvanlıyat, tabiat, Allahu Teala Hazretlerinden rıza, sevgi, cennet beklentili yatırımlarımızdır. Onların da kabulünü dünya vachesi bize fayda sağlamasını yüce Mevla'dan niyaz ederek sohbetime girmiş oluyorum. Tabii ki sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onu en iyi izleyenler hangi şeylere muvaffak kılınmış ise biz de Rabbimizin aynı şeylere bizi muvaffak buyurmasını onların izinden yolundan e, gönüllü olaraktan güzel bir izleyici وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِينَ radıyallahu anhüm ayetinde de duyduğumuz gibi onları güzellikle, ihlas ile, özene, bezene izleyenlerden de Allah razı olmuştur dediği kullardan eylesin. Yani Allahu Teala sevgili peygamberimizden tepeden tırnağa her kalemde razıdır. Razı olmadığı bir yönü yanı yoktur. Onun mübarek sabikunel evvelun diye bildiğimiz Mekke-i bol sabırlı, bol acılı, dayanılması zor imtihanları Allah'ın hatır için ve Rabbin için sabret, katlan, yutkun. Allah her şeye değer arkadaşlar. Allah uğrunda ölünmeye başta olmak üzere her şeye değer değil mi? Rabbin için sabret, yutkun, katlan gibi bu tür emirleri, tavsiyeleri ciddi alaraktan, bol sabırlı, zor ortamlardan sabrettikten sonra arkadaşlar... Medine'ye Münevvere'ye göçen o ilk göçmenler diye bildiğimiz ilk muhacirler daha sonra sevgili kardeşlerim Medine Münevvere'de onları bağırlana basan ilkler Ensar-ı dediğimiz kimseler. Ama diyor ki Allahu Teala Hazretler benim peygamberim ve onun bu kalite kurmaylarından sonra gelip de onları aynı ihlasla izleyen sanki önünde canlı bir peygamber var, sanki Hazreti Ebubekir'e sarılmış dolaşan bir Müslüman. Yani aynı çizgiyi ihlasla, samimiyetle Allahu Teala Hazretlerinin beğeneceği bir şekilde izleyenlerden de Allahu Teala öylece razı olmuştur diyor ya Kur'an-ı Kerim sure-i Mevla bizi de inşallah sevgili peygamberimizi ve onun çizgisinde en sağlam ve en sadık bu, seyreden, devam eden kulları hakkıyla izlemeyi Allah bize lütfesin keremesin. Geçen hafta tabii ki yayında farklı bir e, pozisyonla karşılaşmış olabilirsiniz. Çünkü yurt dışındaydım. Onlara daha evvel hazırladığım bir metin göndermiştim bu frekansa Lale Gül FM'e. E, yani ondan dolayı özür dilemesi gerekirse dilerim. Ama şuna inanın yani nefsimden dolayı bu tür e, söz verdiğim programları hiç aksatmadığımı düşünüyorum. Yine yurt dışı turundaydım. E, Almanya merkezli. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'ye mükerremeden Medine-i Münevvere'ye hicretini konu alan yani bütün ölü dili Müslümanların yılbaşı zoraktan ilan edilmiş hicri yılbaşımız diye bildiğimiz o günün kutlama programları vardı. Yani kutlamadan katıp o gün ad altında toplanan hanım erkek çoluk çocuk gurbet insanımıza tatlı tatlı iyi niyetle ihlasla efendim herhangi bir dünyala vasıta vesile olmadan hayır adına bile para pul toplamadan elhamdülillah sohbetler yaptık. Belçika'ya da geçtik. Daha sonra İsviçre'ye de geçtik. Ardından Avusturya'daki 3. Viyana kuşatmasında iki tane mescitte Müslümanları kuşattık. Bizim gavurlara dişecek gücümüz nerede? O yiğitler için baksanıza onlar bize her şeyi yapabiliyorlar biz onlara bu yaptığınız insanlık suçudur bile yani e, din ve vicdan hürriyetini yaralayan e, çirkin, iğrenç bir şeydir be demekte de çok başarılı değiliz ama dünyada elhamdülillah Allahu u Teala'yı seven onun Habibini seven güzel insanlar e, sadece yüreklerinden tepki göstermiyorlar dünyayı etkileyecek, sarsacak, sallayacak Allah'ın düşmanlarına Kısmen de olsa haddini bildirecek güzel oluşumlar sergiliyorlar. Sevgili peygamberimize hakaret eden kimselere. Biliyorsunuz Allahü Teala Teala'yı da sevmeyenler var. Ona da ağır hakaretler, küfürler yağdıranlar var. Sevgili peygamberimiz için de aynı şey geçerlidir. Bize düşen şey arkadaşlar dostumuz düşmanımızı iyi bilip onları sadece böyle tahrik edici zamanlarda değil de sadece bizi tahrik ettikleri dönemlerde değil de genel manada yüreğimize ambargo koyup onlarla ilişkilerimizi en azından yüreğe sokmama noktasında çok ciddi, çok titiz takip etmek. Hatta imkanlarımızın Allah'a bize vermiş olduğu fırsatları değerlendirirken mümkün mertebem sonunda dini mübin İslam'a, Müslüman camiamıza, Müslüman geçmişimize ve şimdiki dönemin müminlerine ciddi anlamda problem ve sorun çıkartan zor anlar yaşatanların maddi manevi kaynaklar hususunda bizde bir takım ambargolar koymamız lazımdır. Bizim memleketimizde ne geçmişler yaşandı. Nicelerine ambargolar konuldu. Nicelerinin efendim sermayesinin rengiyle uğraşıldı. Efendim kazandığı paranın yani e, özel hayatında harcaması, yatırma dönüştürmesi bir de Allah'a ve ahiret gününe inanan bir insanın zekat gibi, sadaka gibi, efendim sadakayı sıtır gibi, kurban gibi buna benzer İbadat-ı taat içerikli Kur'an'dan, sünnetten, İmam-ı işte adından yola çıkarak Allah adına yaptığı hayır harcamalarına bile teröre destek vermek, irtica, yataklık yapmak, e, İslami kurumları kalkındırmak gibi bir takım yani e, müminin verebileceği, vermesi gereken yerler hakkında ...ne tür böyle kuyruklu uçurtmalar taktılar... ...ve Müslümanları damgaladılar, fişlediler... ...bayağı sıkıntılara soktular... ...çökertler, göçertler... ...hatta bu çizgide insanlara helal lokma... ...kazandırmak için e, bir araya gelmiş... ...bir takım e, ekonomik kuruluşları ...ekonomik birlikteliklere bile... E, ...çökertmek suretiyle... ...bayağı insanları mağdur ettiler... ...yani sadece dışarıda olmuyor bu işlet... ...içeride oluyor... ...ben hep şunu savunurum... Yani, Kafirin arkadaşlar, Arapça konuşanı, İngilizce konuşanı, Türkçe konuşanı veya başka bir dilden konuşanı fark etmez. Peygamberimizin kendi öföz akrabaları, kendi kavmi kabilesi, birlikte olduğu o toplumun her bir neferi ya uzaktan da olsa peygamberimizin akrabası veyahut en azından hemşehrileri aynı kanı taşıyan kendi kavmim diye hitap ettiği kendi toplumuydu, kendi insanlarıydı ama peygamberimize yapmadıklarını bırakmadılar. Hakaretlerin bin Bini bir paraydı e, Namaz kılarken başına işkembe geçiren Aynı insanlardı O mübarek göz gözyaşıyla Büyük acılarla sürenler Aynı insanlardı oluyor Yani Allah ile problemli ise O insanlar e, Sizin Müslümanlığınızdan ötürü Sizin de problemli oluyorlar Yani Kur'an-ı Kerim'de sürgün yaşayan Tecrit edilen Ve bir takım mahkumiyetlere Mağduriyetlere Efendim mecbur bırakılan Müslümanların suçunu Kur'an özetlerken birkaç ayette aynı sözleri kullanıyor. İlla en yekulu Rabbin Allah değil mi? Siz de okursunuz. Sadece Rabbimiz Allah'tır. Sizin Tanrınız kim? Sizin ilahınız kim? Sizin kutsadığınız varlıklar kimlerdir? Nelere önem verir? Nelere baş tacı dersiniz? Biz onlara karışmıyoruz. Ne küm dini küm? Sizin dininiz başınıza çalarsın. Ama bizim Rabbimiz Allah'tır. Allah-u inandık. Onun verdiği ödev ve görevler, dinimizin direği, namazımız var, orucumuz var, Şimdi hacılığımız var, zekatımız var, öğütümüz var, zikrimiz var, birbirimize iyiliği emretmek, kötülükten caydırmak görevlerimiz var. Ne bileyim buna benzer diğer, Rabbimiz Allah demenin, allah Teala Hazretlerine bu imzayı mümince, Müslümanca atmanın sonucu bir takım görevlerimiz var. Biz de bunları yapacağız diyerekten yola çıkmış Müslümanların, Sadece bu Rabbimiz Allah haykırışlarından dolayı yurtlarından, yuvalarından, işlerinden, mesleklerinden sürüp, atıp, ihraç edip mağdur ve perişan ettiklerini Kur'an-ı Kerim'den o dönemden e, aynı şekilde devam eden bir e, kesintisiz süreç olarak e, duyuyoruz, öğreniyoruz. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim bu sadece... ...son dönemin sıkıntıları değil... ...daha önce de bu tür şeyler oldu... ...hatta sevgili peygamberimize... ...yüzüne baka baka... ...yüzüne baka baka... ...uzaktan böyle kaş gözü ezerek... ...mübarek peygamberimize... ...sure-i Furkan'dan alınan bir ifadeyle... ...ayetin bir parçası söylüyorum: söylüyorum... ...ehe vellezi be'azallahü resulâ... ...demişlerdir... ...bu ya Allah'ın Peygamber olarak seçti adam... ...estağfurullah... ...bu şöyle de tercüme edilebilir... ...bula bula Allah bunu mu bulmuş peygamber olarak... Bu mudur peygamber olduğu söylenen Allah'ın gönderdiği iddia, Allah'ın kendisini peygamber olarak gönderdiği iddia denen şahıs gibi. Yani sözde hakaretler, benim fiili fizik hakaretler o günde de olmuştur. Bize düşen arkadaşlar Allah'ın düşmanlarını, peygamberimizin düşmanlarını ve Allah'ın Resulünü ihraç eden, sürüp süpürüp atan Mümtehine Suresinin ilk ayetlerine bakarsanız, Mübarek peygamberimizi ve Müslümanları sürüp atan insanlara zerre kadar yürekten bir meyil ilgi, sevgi onları izlemek, onları takip etme etmemek hususunda ciddi ikazlar aldığımızı duyarsınız. Görürsünüz, okursunuz. Yani şimdi arkadaşlar bu kadar Allah'ımıza hakaret eden, peygamberimize iğrenç efendim iftiralarda bulunan ve onu böyle çirkin bir şekilde karikatürize edip e, müminlerin gönlünü yararlayan ve küçük düşürücü bir e, pozisyona sokan bu insanların niye biz izleyelim, niye modalarına uyalım, niye sözlerini dinleyelim niye onların şekillerine bürünelim şekil olarak bile protesto edin onların şekillerine bürünmeyin onların efendim modalarını izlemeyin onların beğendiği müzikleri dinlemeyin, onların efendim siz izlediğiniz zaman hoşlanacağınız onların hoşlanacağı şeyleri yapmayın, pasif direniş yani Allahu Teala Hazretleri'nin kendilerinden hoşlanmadığını ve düşmanların listesini aldığını Kur'an'dan size öğrettiği kimselerin en azından sizi görmek istedikleri yerde olmayın. Görmek istedikleri pozu vermeyin. Görmek istedikleri işleri yapmayın. Buna pasif direniş var. Yani cephede aslanlar gibi kükürüyemiyorsanız, böyle bir cihadın, böyle bir yiğitliğin, yiğit, e, yiğitliğin adamı değilseniz hiç olmazsa pasif direnişlikleri Şey yapmayın ya. Yani bu kadar İslam dünyası kendileri bu kadar adi ve iğrençler yapan adamların birkaç ay evvel 20-31 aralığı bir ocağa bağlayan gece aynı bölgenin insanları, arkadaşlar, onların yılbaşık etkinliklerini kutlamadılar mı? Yani bu kadar Allah'ına söylesin, Peygamber'e söylesin, Müslüman'a bu kadar hakaretleri yağdırsın, bombaları tependen indirsin. Sen yine onları yani bu kadar böyle, gözle görün elle tutan pisliklerine, efendim, kötülüklerine, zulümlerine kıyımlarına rağmen yani onların yılbaşını kutla, onların efendim adetlerine, örflerine uy, onların şekillerine, göründene bürün, onların hoşlanacağı işleri yap. Ya hem böyle ırzımızdan namusumuzdan geçsinler hem de bir de arkadaşlar onlarla birlikte kol kola olacak olma anlamında bir takım işlerde bulunalım. Bu bize yakışır mı arkadaşlar? Yani Irak'taki savaşın görüntülerle alakalı yapılan işleri nasıl dünya kamuoyuna aktardılar? Yani biz gideriz, yuvanızı basarız, evinizde estağfurullah Allah'ım bizi bağışla, ırzınıza geçeriz. Ondan sonra bunu da dünyaya yayınlarız. İşte biz size bunu edebiliriz anlamında. Ne kadar böyle onur kırıcı, Müslümanın izzetini, şerefini, şahsiyetini alt ededen işleri yani gündeme getirip önümüze sunabiliyorlar. Ben burada yani size sosyal tepkilerinizi verin yazdığın, çizin, protesto yürüyüşler şunlar bunlar yapılıyor zaten dünyada. Bunları kesinlikle yani e, bunları küçümseyen bir tavır, küçümseyen bir yorumdan Allah'a sığınırım. Onlar hakkında, o konular hakkında en ufak bir yani e, o, o müminlerin e, Allah'tan e, ötürü, Resulü'nden ötürü ortaya koydukları infiallerine tepkilerine hiçbir şey diyemem. Tam aksine imkanım olsa aralarında olurdum. Hani Hazreti e, Ömer radıyallahu tepkisiyle diğer sahabe kiramın yanlışlara, zulümlere, haklar tepkisi çok farklı değil mi? Hatta e, ünlü bir sahabeye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ama kıskançlıkta ünlü bir sahabeye demiş ki e, ya Saat eşine birisi e, cinsel taciz diyorlar şimdi. Namusuna sarkıntılık etse ne yaparsın? demiş. E, Saat e, peygamberimizin daha bu sorusunu değerlendirmeden ne? Benim namusuna bir sakıntılık. var öldürürüm demiş. Hemen böyle. Hemen içindeki doğal tepkiyi vermiş. Hemen hazır cevap. Saat kardeşinizin bu tepkisi için ne dersiniz? Demiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ee, Sahabe-i kiram Allah ve Resulü bilir demişler. Sevgili peygamberimiz bu konuda kendisine yakışan o daha yüksek açıklama yapmış demiş ki. Şahit olun. Yani... Ben saattan daha kıskancım. Bu tür namus meselesinde. Yanı sıra Allah da benden daha kıskanç demiş. Allah daha kıskançtır. Allahu Teala Hazretleri bu yüzden kendi namuslu kullarının zina etmelerinden birbirine bir tür ayıp şey yapmadan son derece kazaba geldiğini söylemiş, ilave etmiş sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Diyeceğim bak insanların tepkisi yani farklı... Kimileri canını ortaya koyar yani bir tepki e, ser ediyor, sergiliyor, kimileri böyle sözlü yazılı işi götürmeye çalışır. kimileri böyle içinden iğrendiği, nefret ettiği, içinin alt üst ol, olmasına rağmen e, dışına tepkisini vuramadığını e, söylüyor sevgili peygamberimiz. Hani men râ minküm münkeran fel yugayirhu bi yediği sevgili peygamberimiz aleyhissalâtu Vesselam. İslamiyet dinine uymayan insanlara, hayvanlara, tabiata, zulüm ve pislik anlamında bir çirkin hareket gördüğü zaman gördüğünüz zaman diyor sevgili Peygamberimiz. Yani e, kim böyle bir hareketle karşılaşırsa onu eliyle, gücüyle kendisine Allah'ın verdiği imkanları kullanarak yürekli bir şekilde değiştirsin. Güç kullansın, değiştirsin. O zulme mani olsun, o pisliğe mani olsun, o kötüle mani olsun. Bakın Lübnan'da ee, oradaki Müslümanlar toplanmışlar. Danimarka konsolosluğunu olduğu gibi yakmışlar. Helal hoş olsun. Helal hoş olsun. Yani hadlerini bilsinler. Oradaki ortam, oradaki tepki e, yani ortaya koyanlar e, bunu şov olarak yapmadı. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e düşkünlükten böyle bir olay. Hani Fidaki Ebi ve Ümmi Ya Resulallah diyordu ya sahabe-i annem ve babam yoluna kurban olsun. Ben zaten hazırım diyorlardı her fırsatta. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kendisiyle Müslümanların sevgisini, aşkını ve Müslümanların fedakarlığını değerlendirirken konuşma girişinde size rivayet ettiğim Buhari ve Müslüm imzalı yani Kur'an'ın kendi ayetleri kadar nasıl kadar güçlü bir hadis-i şerifte sizden herhangi biriniz beni, beni Hz. Muhammed Mustafa'yı kendi canından bütün ölü ve dili sevdiklerinden, bütün mallarından önem verdiği, her şeyden daha çok sevmediği ve fedakarlık yapmadığı müddetçe mümin sayılmaz. Sevmek arkadaşlar çok derin bir konu. Sevgi, aşk derin bir konu. Ama bununla alakalı ünlü din bilginlerimizin, alemlerimizin en son bir konuşmada e, dinleyici olarak bulunmuştum. Müslüman bir e, akademisyenin prof ünvanına sahip bunun içini dolduran gerçekten cemaat mensubu ibadet ehli müminlere mal ve can ve mesleğe çok hizmeti himmeti dokunmuş ve Allah'a imanla göçten üstünan ettiğim bir abeyimiz vardı. Derdi ki: "Sevginin her şeyin bir e, ölçüsü vardır. Yani değerlendirilmesi, değerlendirme anlamında bir ölçüsü vardır. Bir efendim o, o konu hakkında insanların karar vereceği ne bileyim o bir test şekli vardır." derdi. Ama Sevginin aşkın da arkadaşlar, e, ölçüsü sevdiğiniz şeye karşı ortaya koyduğunuz fedakarlık. Fedakarlık kendi uykundan ne kadar sevdiğin için feda ediyorsun, kendi malından ne kadar feda ediyorsun, kendi sağlığından ne kadar feda ediyorsun, kopartıp veriyorsun. Sevdiğin hele hele mekandan müneze, Allahu Teala onun güzel peygamberi ve uğrunda senin şehit olman anlamına gelen değerler olduğunda var ya o zaman canda dahil candan bile geçebilecek derecede seviyorsan o zaman sevdiğinde samimisin yoksa yani kuru kuru bir sevgi de inkar etmeyiz biz fedakarlığı az bir sevginin dozu da azdır yani dil ucuyla sevdiğini söyleyen insanlar sizin için e, böyle güzel güzel laflar eden insanlar çok basit fedakarlıkları bile yapmıyorlarsa onların sevgisini ona göre değerlendirirsiniz yani onun sevgisi yok diyemezsiniz yani seviyordur ama kendi canı kadar değil, kendi parası kadar değil, kendi uyku alışkanlığını tam bela kuruş, kaç gram uyursa onu alacağı kadar uyuması lazımdır. Belki bir alışkanlığı, bir sigara tiryakisi veya çay kahve tiryakisi ise size olan sevgisi belki bir sigaradan bile vazgeçemez, çaydan bile vazgeçemeyebilir. Siz de ona göre... Yani insanlar ne kadar fedakarsa ona göre siz de davranırsınız, ona göre karşı fedakarlık yaparsınız. Allahü Teala görmez misiniz insanların kendilerine fedakarlık dozuna göre sıfat veriyor. Peygamberlikten sonra en büyük makam şehitliktir. Allah kendisini seven, davasını seven, peygamberini seven, kutsallarını seven insanların o uğurda ölmelere haline kimseye vermediği bir sıfatı, şehitlik sıfatını veriyor. Ve bir de arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, değerli Lale Gül e, dinleyenler, içeride, dışarıda bunu e, izleyenler gerek internet yoluyla örneğin bizim Mesut Efendi'nin internet yoluyla veyahut da e, Türkiye'deki iç frekanslarla bunu izleyenler sevgili kardeşlerim Allahü Teala bile bak kendisini seven bu uğurda Allah hedefli bizzat canını veren insanlara kimseye tanımadığı sıfatı tanıyor veriyor ve onu şehit olarak kabul ediyor ve insanlara Allah adına ona olan aşkın fedakarlığın düşkünlüğün Rabbani'nin e, can verme noktasında olanlarla da Mevla, değerli dinleyenlerim, e, vücutlarını bile toprağa çürütmemek, hiç hesaba çekmeden cennete almak, peygamberlerin hemen sağ tarafında, ikincilik kürsüsünde yer vermek gibi ödüller. Sıradan namaza, niyazına, cemaate böyle hadi güle güle, yediniz, içtiniz, tamam, ibadet ettiniz, kenardan güçten cennete girin derken... O şehitlere özel protokoller düzenleniyor. Hesap yok, kitap yok, elhamdülillah. Ondan sonra azap yok, hasar, hasar yok. Hesap yok, azap yok, azar yok. Efendim cennette çok müthiş yerler ve bizde üstelik şehit olanlara kendi canciğer, ahbap ve yaran ve akrabalarından 70 tane yaramaz Müslümana ahirete destek verme yani şefaat etme hakları veriliyor görüyor musunuz? Yani o insanlara, o fedakarlıklarına karşılık allah Teala, o ona göre makam veriyor. İşte kimisine Firdevs Cennet veriyor. Cennetin en merkezi yeri, cennetin zirvesi ve en kalitelerin konuşlandırıp yerleştirileceği yeri veriyor. Kimisine adin veriyor, kimisine meva veriyor. Yani cennetinle ayrı ayrı yerler var arkadaşlar. Azgınlara da arkadaşlar, azgınlara, berbatlara, yani Allah'a ve Peygamber'e iğrenç ve çirkin tepkisi olanlara, Müslümanlara işkencesi olanlara veyahut Hayvanlara, tabiata böyle efendim zulmeden berbat, kötü insanlara da cehennemdeki durumunu dünyadaki pisliğine göre, dünyadaki azgınlığına göre, dünyadaki efendim oluşturduğu fitneye veya da tahribata zarara göre ayarlıyor. Ellediğine kefaru ve اَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ صِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِۜ Bir makanı yüfsidir. Bak, Nail suresinde, ellediğine <gülüyor> كَفَرُوا, adam kafir. Kibar kafir. Kendi halinde kilisesine gidiyor, sinagoguna gidiyor. Yani ben şahsen bizim Trabzon'da e, yani Allah devleti bir laz uşağının e, tutup da oradaki din görevlisini manastıra çekilmiş böyle e, bir Hristiyan rahibini o mekanda vurmasını gerçekten son derece yani yanlış buldum. Yani böyle bir olay sevgili peygamberimiz savaş hallerinde bırakın böyle manastıra kiliseye çekilmiş kendi halinde ibadet eden veyahut da gözde gören bir can kıym cana kıymamış veyahut da ne bileyim bir insanları e, İslam'ın aleyhine savaşa eski e, haçlı seferlerine olduğu gibi örgütleyen e, bizzat savaşa aktif katılan bir din adamı değil kendi halinde yani tabii ki kendini yaymaya çalışacak bu adamcağız maaş alıyor, para alıyor yani babasının hayrına papazlık yapmıyor gelmiş Türkiye'de, yüksek adisyonlar efendim ödenmiş kendisine şu kadar maaş verilmiş, sosyal imkanlar verilmiş, propaganda için ek bütçe ayrılmış Dünya Kiliseler Birliği yağdırıyor, o da orada tabii ki e, o, o aldığı e, efendim yediği tekneye göre de hizmetini yapmaya çalışıyor. Yani senin gücün varsa, senin yiğitin varsa onlara uymamak, onlara inanmamak noktasında bizim ekibi bizim delikanlıları ikna etmeye çalış, bizim kendi zayıf insanlarımızı güçlendir, böyle bir şey olmaz. Savaş hallerinde bile sevgili peygamberimiz bizzat kendi talimatında çocukları öldürmeyin, kadınları öldürmeyin ama silah almış, cepheye gelmiş kadınlar için aynı şey söyleyemezsiniz. Yani evindeki hanımları, savaşa katılmayan çoluk, çocuk, kadın hastanelerdeki hastaları el ayağa bağlı efendim hapisanadaki mahkumları bak savaşa katılmamış manastıra çekilmiş ibadet eden kimseleri onları sakın ağ öldürmeyin diye hayvanları telaf etmeyin arazileri yakmayın yeşil doğayı efendim tahrip etmeyin bunlar hep sevgili peygamberimizin savaş hallerine yani sizi silahla öldürmeye gelenlere bile efendim e, onlara bile dikkatli olmamızdaki e, talimatları kendi haline bir kafir, yani sade bir kafir. Yani çalışkan, aktif Müslümanın ödülü farklı, sade sıradan bayağı e, klasik işleri yapan Müslümanın ödülü başka. Ama kendi halinde bakın, e, alkolünü alan, kadın kız, gayrimeşru cinsel yaşamını sürdüren, ne bileyim son derece hafta sonlar çılgınca eğlenen ama Müslümana sataşmayan, centilmen davranan, din bizim dinimize deyip uzaktan saygı gösteren e, kafir türüyle arkadaşa ağızlarının kenarına salyalarla işte böyle tahrik edici yazları yapan efendim hakaretler eden e, giilen ayakkabın altına la ilahe illallah da yazmışlardı bir ara Amerika'da biliyorsunuz. O tür işler yapan insanların durumu e, ülkelerimizi bombalayan, namuslarımızı yağmalayan, aman madenlerimizi efendim ve dünyamızı, ahiretimizi yağmalamaya çalışan bu alçaklara Allah'ın bile vereceği ceza farklı bak vesat duan sebilillah kendi halinde sıradan kafirlere Allahu Teala hazretlerinden ahirette atacağı hapishaneyle, ile arkadaşlar bakın vesat duan sebilillah bir de Müslümanların yolunu kesen bak Müslümanın yolunu kesen Allah'a giden adamın yolunu kesen memleketimizde yok mu böyleleri var Hepsinin ötesinde bir şey olduğunda tepkiniz çok yoğun oluyor maşallahınız var yani ama içeride bir böyle bir parazit oluşturan böyle bir efendim hakaretler hakaretler yadıran Hazreti Muhammed Mustafa'ya hakaret çok iğrençte onun sünnetini yaşayan bir Müslüman e, delikanlıya çember sakallı yobaz diyen adam çok mu daha hafif bir şey yapmıştır? Örtülü <gülüyor> bir hanımı hele de sevgili peygamberimizin mübarek hanımlarının kızlarının ve e, İslam ahkamının yaşandığı İslam bellelerinde, Kentsel hayatı, medeni yaşamı sürdüren şehir merkezindeki hanımların giymiş olduğu çarının çarşafını veyahut da bunun dışındaki örtüleri e, benimseyen kimselere efendim, e, çuvala girmek olarak yorumlayan, örümcek kafalı diyen hatta ben çok iyi hatırlıyorum. Türkiye'de yayınlanan, ülkemizde yayınlanan gazetelerin birisinin ilk sayfasının en üst köşesinde ünlü bir karikatürist tarafından siz Taktınız Danimarkalı'ya sadece. Bizim karikatüristlerimden gözümle gördüm 1980'li yıllarda, o zaman üniversite öğrencim ben de, böyle Beyazıt Üniversitesi'nin önüne toplanmış bir takım e, protestocuların içerisinde başörtülü hanımları ayrı bir karayı almış ve başörtüleriyle alınların arasından örümcek bacakları sarkıtmıştı o bizim kendi karikatüristimiz, ülkemize yetişen. Bizden değil ama bizden gözüken Türk ismi taşıyan karikatüristimiz. Ondan sonra başörtüyle anlı arasında örümcek bacakları sarkıttığı o kimselerin elinde de işte başörtüsüne özgürlük falan yazıları var. Altına yazıyor. Herkes bir şey istiyor ama bunlar ne istiyor diye. Yani bunların hakareti onlardan daha mı az? Yani birisi Allah'a küfrettiğinde çok çirkin, iğrenç, pislik bir iş yapmış oluyor da efendim Habibine bunu yaptığında pekala aynı çizgide devam eden insanlara Bilal-i kumlara yatırıp da ehad dediği için Allah dediği için işkence eden onun efendim Ümeyye bin Halefleri aynı işkenceyi Hazreti Muhammed'e yapmış saymıyorlar mı? Aynı imandan dolayı bu işkence uygulanmıyor mu? Yani onun için işe biraz dengeli bakmanız, usulü yaklaşmanız lazım. Böyle sadece sınır ötesi harekatta delikanlıca kararlar, ondan sonra efendim böyle yiğit ifadeler ama e, mızrağın ucu kendisine dönecek yerlerde ise böyle e, kıvırmalı hareketler izleniyor Mevla tarafından. Bakın kafirin saldırgan olanlarına ister buradan ister oradan Mevla'nın vereceği ile alakalı bir ayet okuyorum ben. Kendi yaptığım yapacağım işlerden bahsetmiyorum. Öyle bir şey gündemde bile yok. Ben zayıf modeller derim. Sizden biriniz münker ve çirkin bir şey gördüğünde el ile düzeltsin diyenlerden e, o yiğitlerden değilim. Onlar Hazreti Ömer modeli, onlar Hazreti Ali modeli. Yiğit insanlar. Halit bin Velid gibi yürekli, dişli insanların işi. Peşinden e, Belki ben diliyle uyaran bir hatip olabilirim, hoca olabilirim. Bu tür efendim kirkinliği gören, iğrençliği gören, zulmü gören, kötülüğü gören e, Müslüman bu sefer sözlü ve yazılı bir şekilde yani e, tepkisini dile getirsin diyor, düzeltmeye çalışın peygamberimiz bu yanlışa müdahale etsin, feillemi isterdi buna bile gücü yetmeyen de febi kalbi kalbiyle kötülükleri önlesin, engellesin değil mi? Bu Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'nın sözü Bitiriş nasıl ve ki adavol iman. Arkadaşlar Allah ve Resulünün olmaz dediği şeyleri rahat bir şekilde ifa etmeye çalışanlara kalben bile kızamayan bir adam, gördüğü zulmü, kötülüğü kalben bile nefretle karşılamayan bir adam imandan da mahrum olacak kadar kayıptadır. İmanın en düşük yani can çekişen iman, arkadaşlar ben zirvedeki yiğit bir yürekten bahsetmiyorum can çekişen iman, Allah'a veresine yapılan yanlışlara, yani insanlara, hayvanlara, tabiatı yapılan kötülüklere, zulümlere, pisliklere karşı kalbinden bile nefret, kalbinden böyle efendim buz, kalbinden böyle yürek tepkisi vermedir. E kötülüklere, küfre, zulme, şirkem, yürekten bile tepkisi olmayan bir adamın artık hani, gelgiti bile bitmiştir. Allah muhafaza etsin. Ben, ee, belki ikinci sınıf olabilirim. Yani dilimde bu işlere tepki vermeye çalışan birisi olabilirim. İşte kafirlerin arkadaşlar saldırgan modellerine Allah'ın yolundan Müslümanlara çelen, Allah'ın yoluna tuzaklar kuran ve o yoldaki insanları caydırmaya çalışan ve engellemeye çalışan kimselere diyor ki Mevla zidnahum onlara artıracağız azaben. Ben bambaşka bir azap azap fevkal azabı. Azabın da üstünde bir azap. Eğer Normal kafirin derisini yakacaksa onların yüreğini de ciğerini de acıtacak Mevla. Bir makanı yüfsidiğin bu fesat kopardıkları bu fesattan bu fitneden bu bozgunculuktan bu azgın karalarından dolayı böyle bir diyor Mevla Teala Hazretleri canlarına okuyacağım. Şimdi arkadaşlar kafir kafirini yapıyor yani başlayın canavar canavarını yapıyor yani sürüyü bekleyen çobanlar da yani sürüsünü korumaya çalışın. Yani kurtla kuzuyu öpüştürmesin. Kurdun yeri ayrı, kuzunun yeri ayrıdır. Düşmana, insanın düşmanca davranması, dostlara dosya davranması akıllılık alametidir. Yani sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dostlarına ve düşmanlarına karşı tavrını görüyordunuz. Hatta kendi Müslümanları içerisinde bilen, yanlış yapanların o yanlışına, tebessümü bırak ben bıraktı kafiri azgınları saldırganları böyle, işi böyle ay, iğrenç dozda götürenleri sevgili peygamberimiz müslümanlar arasında bile değerli dinleyenlerim sevgili kardeşlerim yani şeriata sünnete ahlaka ve hukuka yanlış e, yapanlara karşı ciddi tavrı vardı bu, bu tür zulümlere ve yanlışlara tepkisi nasıl olurdu en azından böyle rengi bozarır rengi kızarır alının damarı, damarı kabarır ve kendi hele ehli yalan söyleyen birisini yakaladığında ondan tövbe edip düzelince kadar hiç onunla konuşmadığı olurmuş hadis kaynaklarından bunu öğreniyoruz hani savaştan kaçan üç tane Peygamberimize çok güzel mazisi olan hatta Bedir harbine bile katılanlar vardı o ikiden biliyorsunuz İslam'ın ilk ölüm kalım savaşı olan Bismillah cephenin ilk besmelesi olan Bedir Harbi'ne katılanlar bile vardı. Tebuk Harbi'nden kaçan imkanları olduğu halde savaşa iştirak etmeni o Müslümanlara peygamberimiz kızmayı bırak. Elli küsür gün kendilerine konuşmadı. Selam alıp vermedi. Yüzlerine bakmadı. Diğer Müslümanlara aynı ambargoyu emretti. Hatta nikahlı eşlerine bile onlara hiçbir türden hizmet vermemelere yolunda uyardı. Bak benim peygamberim, bizim peygamberimiz Arkadaşlar yanlış yapan kendi adamlarına bile tavır koyuyordu. E böyle tavır koymazsanız yanlışlar çoğalır. Yani arkadaşlar iyiye ödül vermezseniz, kötüye ceza vermezseniz, iyiler iyilikten artık yani böyle bir marifet iltifata tabidir derler ya, yani bir şu konuda gelişmek o güzel iş yapanları ödüllendirmeye bağlıdır. E kötüyü köteklemezsen, iyiyi ödüllendirmezsen, bu sefer insanlar, kötüler kötülükte azgınlaşır, iyilerde iyi kararların arkadaşı askıya alırlar. Ya Allahu Teala'dan örnek almaz mısınız? Allahu Teala güzel düşünen insanlara, güzel konuşan insanlara, güzel yapan insanlara, güzel icraatlar ifa eden, ibadetler, taatlar, hizmetler üreten insanlar arkadaşlar cennet sözü vermiyor mu? Mezarda rahat ettirme sözü vermiyor mu? Mahşerde işte bunlar o günün e, La yahzünümül fezeul ekbaru O gün korkunç çığlıkların ve dehşet manzaraların e, Şerrinden korunacaklarını söylemiyor mu? Özel gölgelerim altına alacağım demiyor mu? Adaletle devleti yönetirseniz Adaletle efendim ili ilçeyi yönetirseniz Adaletle evinizi yönetirseniz Adaletle efendim e, size emanet edilenleri yönetirseniz ben sizi özel gölgem alırım demiyor mu Allah arkadaşlar? İyilerin ödülünü böyle vermezseniz adillerle zalimler karışır. Allah adaletli adama da aynı davranıyor, zalime de aynı davranıyor. E, o zaman biz de can yakalım demez mi insanlar? Bak Allahu Teala'nın ahlakını ben size anlatıyorum. Sessiz kenara çekilip hazin hazin, hazin dertli dertli ağlayan günahlarını düşünen, eksikliğini düşünen, ile pozisyonunu değerlendiren ve heyecanlanıp Allah'ı zikrederken ağlayan delikanlıyı gece gündüz çılgınlarca, çılgınlar gibi eğlenen insanlara vereceği e, sonuçla ona vereceği sonucu Allah ayırmıyor mu? Ve Şahabbin Neşefi ibadetullah gençliğinden beri Allah diyen arkadaşlar gençliğinden beri delikanlılık böyle e, heyecanlı günlerin Damarların yırtıldığı günlerden beri Allahu Teala'ya imanını namazıyla sürdüren, orucuyla sürdüren, varsa parazı hacılığıyla sürdüren, zikirle sürdüren, Kur'an'la sürdüren, sırayı hemle sürdüren, insanlara nasihatla, muhabbetle sürdüren, haklının yanında olan, zalimin karşısında dikilen, genç, filiz gibi delikanlıya Allah ne yapıyor? Bütün ülkesini, her bir karışını, Allah'ın hükmünce adaletle yöneten bir devlet başkanı gibi karşılıyor. Vallahi billahi alın bir de tallahi ya. Aynı hadisin listesinde yok mu bu? Ülkesinin her bir karışını, her bir noktasını Müslümanını gavurunu affedersiniz. Tam allah Teala'nın istediği şekilde onun ahkamına uygun şekilde adaletle dengeli bir şekilde koca ülkeyi koca toplumu yöneten bir dengeli ...babacan, merhametli, adaletli... ...işi güzel sürükleyen, götüren... ...bir devlet başkanına tanıdığı hakkı... sıradan bir delikanlıya tanıyor Allah... ...nasıl bir delikanlı, nasıl bir genç kız... ...hayatının böyle... ...en selin böyle... ...ne bileyim, kendi... ...ırmak şeyinin... ...mecrasını... ...çiğneyerek taşkın bir şekilde aktığı... Em, cinsel yönden ilk defa cinselliğini e, yakaladığın ondan sonra efendim böyle kendi vücudunda değişikliklerin olduğu bağışlayın ondan sonra benim aldığı kararlarda aklın ondan sonra efendim Allah korkusunun ebedi ahiret geleceğinin e, henüz daha e, ciddi baskılarının izlerin e, olmadığı dönemde bile Allahü Teala toparlanmış gencecik filiz gibi bir delikanlıyı tazecik bir hanımefendiyi Allah nasıl ödüllendiriyor bak İnsanlara diyor ki sen benim ey gencecik kızım, gencecik delikanlım sen benim gözümde, sen benim katımda yani bir takım meleklerinden üstünsün, seni ben devlet başkanları gibi karşılayacağım kırmızı halılar sereceğim ayağın altına, sağına soluna ellerinde çiçek buketler olan özel tören kıtalarla karşılayacağım demiyorum Allah ya İyiler ödüllendirilmelidir kötülerde cezalandırılmalıdır herkes hak ettiğini bulmalı karnesine zayıf getiren öğrenciye takdirname verilmez okuldaki davranışı bütün arkadaşına parazit bir davranış olan büyüklerine saygı küçüklerine sevgi efendim, e, ve uyumu olmayan birisine hal ve gidiş peki yazılmaz öyle dengesiz olmaz İnsanlara vereceğin ödül yaptığı işin türüne göredir iyilere ödül verilir Kötülere de cezası verir. Cennet de var, cehennem var. Aynı merhametle Allah'ın, aynı merhamet Allah'ın kararı. Adileri cehennemin dibine çakıyor. Cayır cayır canları cehenneme. Saydınur Saadetler'in ifadesi. Yaşasın zalimler, kafirler, azgınlar için cehennem. Hem de kat kat yaşasın. Şimdi trilyon kat yaşasın. O kadar üyesi çoğaldı cehennemin. Cehenneme kaşınanların, Allah'ın belasına kaşınanların, inat edenlerin. Ben günahkar galiba Müslümanlara bir şey demiyorum. İnne şecere tesecük, esim. Bakın sureyi e, duhanda o cehennemden bahsediyorum evlada. Diyor ki o cehennem ta'amul esim. Çok günah üretenlerin yeridir. Düşen kalkan gariplerin değil. Sen düştün, kardın canım kardeşim. Sen sabah uyanamadın namazda bir cız etti yüreğin. Yani örtülememenin ezikliği içerisinde böyle günlerin geçiyor. En yakın bir fırsatta bunu hemen tesettürün en kalitesini dönüştürmeyi düşünüyorsun. Aldığın alkolden titreyen bir adamsın. Kendi kendine böyle düşünüp üzüldüğün oluyor. Yani senin şansın büyüktür. Evelallah toparlanacaksın. İşi gücü rahat günah üretmek, küfür üretmek, zulüm üretmek artık makinalaşmış, robotlaşmış. Seri üretime geçmiş. Öyle insanlar için yaşasın cehennem. Ama iyiler için yaşasın cennet. Peygamberler, sıddıklar, şehitler Allah dostlar için. Bakın yani ödül sıradan bak baya bir delikanlıyı devlet başkanı gibi karşılıyor. Kendisine bir namussuz teklif getiren kadına veya da dünya güzeli kadına veya dünya efendim güzeli bir erkeğe hayır diyen Allah'tan korkarım yapmayacağım diyen. Gerçi konum gündemin bu yedi kişilik hadis metni değil ama Allah öyle istedi, oraya aktı konum. Tamam? Yani onlara ebedi cenneti, bir de Allahu Teala ne cenneti? Ondan evvel mezarında rahatlığı söz veriyor, mahşerde özel bir efendim herkesin arasında özel bir dostlarına ağırlama törenini, sıkıntısı problemli bir ön dinlenmeyi, ön ağırlamayı söz veriyor. İnfak ederken bile cimrilere bir şey demiyor Allah-u Teala, zekat kaçkınları, zekat kaçkınları yeni Müslüman olmuş. Cat Stevens'ın Yusuf İstamlaştığı gibi benzer kalite ve karizmada bir yeni Müslümanı Türkiye'deki ıı, karşılayan ve ağırlayan ekip ıı, kapris otellere ve benzer yerlere dinlenmeye, gezmeye götürmüşler. Adamcağız... Yani yaşam derdisi olan bir tipti. Zaten hayatı 5 yıldız otellerde geçmiş, lüksün ultrasını yaşamış bir adam. Giderken işte böyle sahilden e, ilerliyorlar. Sormuş bunlar kimler ne şey işte burada işte ünlü Müslümanların da işte yazdıkları var falan filan deyince desene demiş zekat kaçkınların evi. Çünkü böyle gayrimenkule yatırdığınız zaman zekat vermiyorsun ya trilyonluk veya büyük milyarlarla alınan o güzelim evler için zekat kaçkınların evi. Yani katını bile vermeyen insanların olduğu bir ortamda arkadaşlar ee, sağ eliyle verdiğini sol eline hissettirmeden çaktırmadan veren insanların özel bir efendim Allah'tan alacağı ödülü Allah-u Teala ne kadar önemli tutuyor ve büyük tutuyor seni mezarda da rahat ettirin böyle gizli cömertlerden ol çaktırmadan iyilik yapanlardan ol iyiliğiniz insanlarca kim vurduya gitsin beyler sevgili dinleyenlerim, iyiliğiniz kim vurduya gitsin Kimin vurduğu belli olmasından linç edilirken bir adamcağız herkes vuruyor da adam kim vurduya gidiyorum. İyiliği yapın kim vurduya gitsin. Hiç unutmuyorum 1983 Büyükşehir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin altında imamım o zaman gerçekten yok yoksul günlerim maaşımla hiç kesinlikle geçinemiyorum. E, Evdekiler bile evin içine kendilerine mahsus iş yapmak zorunda kalıyorlar. Öyle bir ortamda. Böyle maaşında son günleri artık yeni maaşı almamış, eski maaş bitmiş, en tıkanmış günlerdeyiz. Kulakları hayırla çınlayıp Allah kendisine hayırlı, bereketli, güzel ömürler ve iyi sonlar versin. Muhammed Emin Saraç Hoca'nın da Halkay TV'sine katılıyorum. Hem o zaman hala içimdeki hırs sönmemiş. İstanbul Hukuk'ta öğrenciyim Hocalı'da götürmeye çalışıyorum vaizlik de yapıyorum Her dala konmaya çalışıyorum Üniversite yurtlarına git Öğrencilere vaazlara katılıyorum Öğrenci evlerine gidiyorum Onlara Aynı okullarda okuduğumuz arkadaşlara Allah liraya muhabbetler yapıyoruz Ama yok yoksul günler Vallahi vaaza giderken Dolmuşa binecek para bulamıyoruz Yürüyerek vaazlara gidiyoruz Dinlemeye ve anlatmaya giderken Otobüs bilet parası veya Dolmuş parası gibi sorunlarımız da var yani şimdi daha lüks bir ortama kavuştuğumuz anlamında konuşmuyorum şimdi elhamdülillah. Yani eskisi kadar değil. Allah'ımıza hamdolsun. Sadece bilgi işlem olarak bunları söylüyorum. Günün birinde Kim Burda'ya giden bir iyilikle karşılaştım. Baktım kapımda İsmail Yüksek diye Ümmül Kura Üniversitesi mezunun Hoca Efendi'nin halkasına katılan sonradan yani üniversiteyi bitirdikten sonra hoca olduktan sonra hafızlık yapan Ender hocalardan birisi gayretli çalışkan bir abi. Şimdi herhalde mesleğine uygun bir iş bulamamış, başka bir de çalışıyormuş. Allahu Teala ona Allah'ın dinine aslanlar gibi hizmet edeceği güzel işler versin. Mesleğine uygun, kafa yapısına uygun işler versin. Niceleriniz böyledir, dertlidir. İçinde ilim çağlayanı vardır, efendim ilim barajları vardır fakat... Bu Müslümanların ilme olan ilgisizliği, dine olan ilgisizliği yüzünden basit işlerde karnını doyurma mücadelesi veren nice zayi edilmiş değerlerimiz vardır. İşte o İsmail abi de onlardan birisi. Geldi bir gün elinde kalın kabarık bir zarf var. Bana uzattı. Yani mektup değil. Tam da kapatamamış. Baktım kenarından böyle 1982, işte veya veya 3. O zaman da maaşımız... 3 bin lira mıydı? 5 bin lira mıydı? Unuttuk geçmiş gün. Baktım ki Allah'a Ekber orada. Yani maaşım kadar bir para var. İsmail abi, bu nereden dedim? Kim gönderdi falan? Hiç unutmam bak. Kaç sene olmuş hala kulağımda. O da e, tabii e, Suudi Arabistan'da yetiştiği için her şeyi Arapça haletmeye çalışıyor. Min tarafille dedi. Ve uzaklaştı. Allah Allah. Ne demek? Min dendan Taraf, taraf bildiğiniz tarafa attık. Yan, cihet. Allah, Allah, min tarafilleh, Allah tarafından gönderildi bu sana dedi ve gitti. Meğer, yani e, Müslüman bir iş adamı, Emin Sarac hocamın e, halkasına katılan bütün öğrencilere zarfların içerisine bir maaş tutarı ciddi bir rakam koymuş. Hoca efendiye verdiği önemden ve sevgiden kaynaklanan bir jest olarak... Öğrencilerine ikram etmiş. Ben gerçi maaşlı bir hocaydı ama olsun e, zürt maaşlarıydı o günkü maaşlar. Onu getirdi. Hiç unutmuyorum bak şimdi e, o olay devamlı gönlümden e, ilgilendiğim ve benzerini yapmaya çalıştım. Bir hatır olarak kaldı ve hayatımda yerini aldı. Allah tarafından gönderildi. Arkadaşlar bakın o iyilik kim burada gitti ama o adam kim burada gitmedi. Allahu Teala Hazretleri onu kaydetti. Mevla Teala Hazretlerine gitti. İşte sağ elinden verdiği iyiliği, sol elinin bilmediği bir adama Allah'a Allah, o kadar hassas ikram ediyor, infak ediyor. İnsanların problemlerini çözüyor. Elhamdülillah. Böyle bir kimse de bak görebiliyor musun? Ödülü. Yani Allah'ın düşmanlarına arkadaşlar Kur'an tabiriyle inne şeytana adüzün öküm adüzün fettehizu adüven. Allah diyor şeytan düşman mı? Ya Allah'ım ben değil mi? Rabbinizim. Evet Allah'ım Rabbimizsin. ...şeytan diyorum ki sizin düşmanınızdır. Sizin düşmanınızdır. Fettahizu adüveni ya düşmana düşmanca davranın ya. Sarılmayın. Öpmeyin. Yalamayın. Emrini dinlemeyin. İzine basmayın. O le teptebi'u hutuvatı şeytanı. Şeytanın izlediği yoldan gitmeyin ya. Bu kafirin izlediği yoldan gitmeyin ya. Modaları başlarına çalınsın. Kökünde bir kafirin imzası olan... ...modeli niye benimsiyorsunuz ya? Onların fikirlerini, sloganlarını... ...savunduğu şeyleri ve geldi kelimeledini kefaru süflə ve hicret espirisi hicretin beyin olan bu ayete gidin bakın illa suruhurun dibine bakın ben sevgili peygamberi Mekke'den Medine'ye taşıdım. Amacım ne biliyor musunuz? Küfrü göçürtmek. Kafirlerin en alçak küfrü sloganların en alçak olduğunu bütün kainata göstermek, İslam'ın en yüce olduğunu Habibimin göndere çektiği İslam sancaya bayrağıyla İslam'ın en yüce olduğunu bütün kainata arz etmek için Habibimi Mekke'den bir sıradan cemaat lideri gibi değerlendirildiği yerden bir devlet başkanlığı sıfatını da taşıyacağı Medine'ye götürdüm diyor Allahu Teala azetlere bak küfür alçalsın şeyokallara alçalsın yaşam modelleri alçalsın modallara alçalsın ilgilenmeyin bir Müslüman da onlardan bir iz, bir eser bir alamet olmasın ya hiç olmasa kafire bu tepkiyi verin siz ilgilenmediğinizi görsünler İçiniz İslam dışınız Habibi'yle bu tür hakaretleri yapanlar gibi olmasın tam teşekküllü olun dostuna dostça sarılın düşmanla düşmanca sırtınız en azından dönün görmeyin, ilgilenmeyin sevmeyin bu hakları kullanın. Bak ben doğal tepkileri söylüyorum ben. Kimseyi kimseye kimseyi kimseye kinlendirmiyorum, öfkelendirmiyorum. Kimseyi kimseye efendim böyle ağır tepkilerden, ağır tepkilerden bahsetmiyorum. Ya sevmem hakkınızı kullanın arkadaşı Bak Mevla sevdiklerine cennet veriyor kardeşim bak. Ödüllendiriyor. Sevdiklerine bak, güzel iş yapanlara onu anlatmaya çalışıyorum. İki insan birbirini seves her ajrun taab ve ictema fi'llah ve Allah için severler Allah için bir araya gelirler. Ayrılırken de Allah sevgisi içlerinde olduğu halde birbirine öpüşür kucaklaşır ayrılarsa diyor Allahu Teala. Arada ben varsam bir sevginin, bir aşkın, bir birlikteliğin, bir ilginin, bir yardımın içinde diyor Allah ben varsam benim sevgim, rızam bana görelik varsa bana yakınlık hedefse o işte kesinlikle okulun mezarında rahat ettiririm, mahşerde özel gölgeyi alırım, hiç sıkıntıya çektirmeden o seçkin insanlarla birlikte huzurumda ödüllendiririm. Bak görüyor musun? Allahu Teala kendi adına iş yapan insanların ödüllendiriyor, dünyadaken ödüllendirir, rızkını bereketlendiriyor, efendim itibarlarını artırıyor. Yeryüzüne feyudu Allah'ı kabul, iyi adamsı eğer Allah onu seviyor, iyilerin gönlüne sevdiriyor. Onun reklamını Allah üstleniyor ya Habibim Senin tanıtımını biz yaptık tanıtımını, senin vasıfın benim, benim habibim. Şöyledir, böyledir. Seni ben övüyorum ve inneke la kulluk Benim Peygamberim, benim Muhammedim, benim Muhammedim var ya benim Muhammedim. İnsanlar, cinler, melekler... ...bütün varlıklar içerisinde... ...en yüce ahlakın üzerine... ...en yüce standarda sahip... ...bir... ...kulum... ...bir sevgili, bir dostumdur... ...habibim sen, variye sen... ...çok yüce bir ahlakın üzerine konuldu. ...çok yüce bir... ...şerefli bir hayatın adamısın sen... ...bak görüyor musun... ...sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam... ...arkadaşlar... Değerli Kardeşlerim Yani Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mevla Teala Reklamını, tanıtımını kendi yapıyor İyilerin, iyiler arkadaşlar Bağrınıza basacaksınız, iyileri savunacaksınız iyileri tanıtacaksınız Düşmanları da aynı şekilde Gönlünüzden, hayatınızdan kovacaksınız Onlar düşmansa Karşıda kalsın, dostsa içimize girsin Bağrımıza basılsın, soframıza Otursun, aracımıza binsin, evimizde misafir olsun Hatta Allah için Seven birbirine Allah'tan ötürü ilgi duyan kimselerin e, İmam-ı Gazali'nin e, işlediği bir konuda hiç unutmuyorum. Birbirlerinin evlerinde banyo yapmak, abdest kullanmanın ötesinde birbirlerinin evinde banyo yapmadıkları müddetçe, yıkanamadıkları müddetçe bu sevgileri tam teşekküllü olaraktan yerleşmez Buyurmuştu. Bu kadar bir içtenlikten bahsediyor İmamı Gazali Rahmetullahi Aleyh. Yani sözünüz arkadaşlar, şu anda Müslümanlar olarak yani düşmanlar düşmanlığını yapıyor, bunu görüyorsunuz. Canımıza kıyıyorlar, malımızı gasp ediyorlar, ülkelerimizi yağmalıyorlar, peygamberimizi hakaret ediyorlar, Allah'ımıza ediyorlar, Müslümanlara mağdur mazlum ediyorlar, Müslümanlara hakaret ediyorlar. Yani bunu Türkçe konuşan da yapıyor ya, Danimark Hollanda'ca konuşan da yapıyor efendim, Ebu Cehiller'in yaptığı gibi Arapça konuşanlar da yapıyor, yapıyor da yapıyor. Yani biz Müslümanlar iyilerine yapıyoruz. İyilere tabii birbirimize kavga edersek birbirimize dalaşırsak, birbirimizi üzersek, ezersek, arkadaşlar. Yani bir avuç Müslüman kendi aramızda sorunlu olursak değil mi arkadaşlar bakın. Yani müminler olarak hele de aynı frekansı verişen, aynı hizmetin içinde olan insanlar birbirimizle bu e, konuda onların yaptığına e, nazaran, biz bize düşen kendi aramızdaki samiyeti, muhabbeti tesis edemezsek biz işi başından kaybederiz belledinek kefaru baudum evliya ba evliya baudun illate fealu tekin fitnetin filar kebir bu ayetin şamarını yeriz ben bu olaydan hareketle biraz daha kendimize dönük olmaya yönelik bir haftanın sohbeti yapmış oluyorum öyle düşünüyorum bakın Allahımız sureyi enfal yani töbe ile aynı yapran paylaştı surenin enfal kısmında buyuruyor ki bu kafirler size karşı yapacakları işlerde gizli gizli veyahut da açık açık artık duruma göre ortam ne getiriyorsa beraber hareket ediyorlar. Size karşı olmada Müslümanın kanına canına efendim indirmede onlar tek vücut oluyorlar. Bakın Rusya, İran'la efendim İran, Ermenistan Rusya biraz siyasetin bir yakınlık içindeydiler. Ben yürek olarak yakınlık duyduklarını tahmin etmiyorum. İran'a bir takım efendim teknik e, bilgiler de sattı. Teknolojik donanımda yardımcı oldu Rusya. Ama şimdi bakın tamamen ayrı düşünce ve ayrı dünyanın adamı zannettiğiniz Rusya arkadaşlar toplandılar. Ee, İran'ın, Suriye'nin veyahut hatta Türkiye'nin veya da başka bir yarım yamaklı İslam bellesinin memleke içerisinde olan biten, evet bir takım belki Birleşmiş Milletler'in hoşlanmadığı işler oluyordur. Karalar ama yani İsrail bunun 200'den fazla nükleer e, silaha sahip olduğu halde böyle bir güce sahip olduğu halde arkadaşlar 1400-1500 civarında Birleşmiş Milletler kararlarını çiğnedi, tarihen sabit olduğu onun adı bile gündemde yok ya. Ve herkes çullanıyor şimdi. Komşu İran'a ben tabii şialık noktasında onlara karşı yüreğimde bir gerilim var, bir gerginlik var. Benim sevgili peygamberimin mübarek hanımlarının bir kısmını alıp bir kısmını atan, sahabenin bir kısmını alıp öbürünü atan, sadece ehli beytten gelen kadroya sahip çıkan zihniyete yürek olarak sıcak bakmam. Ancak yani ...dünya onları Müslüman kabul ediyor... E, ...vehhabisini, şiisini... Efendim, ...mezhep bağlısını veya hatta ...ehli tarikini veyahut hatta laytını... veya da radikalini... ...veyahut da kafa çekenle, tespit çeken hemen hemen... ...aynı görüyorlar diğerleri... ...yani Bosna ...kendileriyle son derece... entegre olmuş, de asimile olmuş bir... ...boşnağı da aynı gördüler... E, ...ne bileyim Bağdat sokandaki çarşılı bir hanımı da aynı gördüler... ...aynı cezaya çarptırdılar... ...bunlar böyledir kafirler... Yani hedefte dövecekleri, sövecekleri, vuracakları, yağmalayacakları, acı çektirecekleri kimseler Müslümansa diyor Allah. Bak bunlar birbirlerine sıkı fıkıdır o zaman. Kendi arasında problemler olur. Yalta'da, Malta'da kavga ettiler onlar. Ortadoğunun onun petrollerini bölüşmeden kavga ettiler. Yani zannetmeyin ki Fransa'nın o muhalefeti ve benzeri bazı Avrupa ülkelerinin Amerika'yı muhalefeti, oradaki insanların hakları, hukukları değil, değil, hiç alakası yok. Öyle olsaydı... Fransa'daki oğlayla patlamazdı. Hayır. Oradaki pastadan pay sorunları vardı. Rusya'nın pay sorunu vardı. Ondan dolayı bir muhalefet şereği koydu. Fransa'nın da pay sorunu vardı. Kendi arasında kavgalar olur. Bu bir uluslararası siyaseti iyi bilenlerin konusu. Ben burnumu sokmak istemiyorum. Sadece kafirlerin kendi arasında sağıyla, soluyla problemi olur. Ancak diyor ki Allah ince bir konu. Size karşı olmakta, size ceza vermekte, bütün dünya tek yumruktur. Hani el küfrü milletin, vahidetin. Bilirsiniz. Küfür tek millettir. Bu bir bilgi olaraktan, Allah ham bir bilgi olaraktan veriyor. Şimdi bize dönüyor. Tamam. Bu bir ham bilgidir. Koyduk kenara. Şimdi Allah Metin'e dönüyor. Ayşe'ye, Fadime'ye dönüyor. Ahmet'e, Mehmet'e dönüyor. Siz illa illa illa tef'aluhu, Tekün, fitnetin, fil ardı gibi Ey Müslümanlar, siz de kendi aranızda arkadaşlar bakın. Birlik, beraberlik, yuvarlama laflar gibi geliyor bana. Birbirinizi sever, aşk düzeyinde sağ, efendim birbirine kaynaşır, birbirinin derdine duyarlı olur. Ve efendim birbirinizle müşterek hareket ederseniz Aliül ala, Allah'ın yardımı da cemaat olaraktan hareket edilenlerin üstündedir. Siz hiç olmasa kafireyse bu kadar bindirme yaparken, kendi aranızda, bu dostluğu teslim etmeseniz, birlikte hareket etmezseniz tekün kesinlikle olur fitnetin Bu kafilerin hakimiyeti devam eder, size acı tattırmaya devam ederler. Hiçbir şey yapmayın. Bir iki tepki gösterdiniz. Geçenlerde yine benzer bir tepki göstermiştiniz, göstermiştik. Ama bak tekrar etti. Tekrar ne bu? Bu küfrün hakimiyeti devam eder. Müslümanlar birlik olmadığı müddetçe birilerine veren acıyı öbilerle paylaşmadığı müddetçe arkadaşlar üstlenmedikleri müddetçe. Ve fesadün kebir bu büyük karışıklık. İslam aleyhine bu efendim kamuoyu bu bulanıklık sürer diyor Allah-u Teala. Onun için biz bize düşene bakalım. Kötüler çalışıyor. Görüyorsunuz. Gözünüzde görüyorsunuz. Elinizde tutuyorsunuz. Kötüler çalışıyor. Emperyalistler çalışıyor. Zalimler çalışıyor. Yılan sokuyor. Akrep ısırıyor. Canavar parçalıyor. Bizim müminler nerede arkadaşlar? İnşallah bunu söylerken bu konuda çok yani uzun elemiş bir ağız var bunu söylemiyorum. Bizim de kendi, kendi her birerimizin arkasında bu konuda sorunu vardır, pratik problemleri vardır. Gelin bak, netice itibariyle dünya küfrüne karşı çoğulmazsa Müslümanlar olarak kendi aramızda biraz daha birbirimize sarmaş dolaş olalım, birbirimize ihtiyacımız olduğunu görelim. Birbirimize vallahi muhtacız, birbirimize karşı arkadaşlar bu ihtiyacı hissedelim, bu gereksinimin farkına varalım, yapmayın etmeyin. Yarın beraber ağlarız, yarın beraber üzülürüz. Allah Teala bizi birbirine duyarlı eylesin. Mevla bizi birbirine biraz daha aktif eylesin, şuurlu eylesin. Ve Mevla Teala Hazretleri kendi ödül vermeyi üstlendiği kullardan eylesin. Kötek atacağı, ceza vereceği kullar arasında olmaktan Mevla bizi muhafaza eylesin. Evet, haftanın sohbetinin böyle bir o çalkantılı ortama en azından yuvarlak hesaplarla bu frekansı da zarara sokmaksızın yani şu anda öküz altında Büyütülmüş öküz arayan zihniyete de pas e, payda verilmesin diyerekten böyle bir e, anlatım tarzıyla buraya bir temas etmiş olduk. Şimdi okuduğum ayet-i kerime 1427. yılımızda biraz daha dikkatli sarılmamız hususunda bir e, uyarı mahiyetinde ayet-i kerimedir. Teala Hazretleri bakın sevgili kardeşlerim. Elem ye'ne lillezine amenu. Benim imanlık kullarıma sesleniyorum diyor. Bak, bana sesleniyor Allah sana sesleniyor. Sevgili kardeşlerim, değerli dinleyenlerim, bakın. Elem ye'ni lillezine amenu en takşa li zikrillâh. Benim imanlı kullarıma yüreklerinin, kalplerinin Allah'ın zikre yumuşayacağı heyecanla yürüpertiyle, aşkı şevk Allah diyecekler zaman gelmedi mi? Yahu gelmedi mi? Ne zaman benim zikrime yüreğin yumuşayacak? Ve mânezele el hakkı Hak Allahu Teala'dan inip el ile B ile Elham ile kulhü ile avamca konuşurum benim başlayın. Binlerce ayetiyle Kur'an'a karşı. Allah'ın kendisini zikre karşı. Ne zaman diyorum Mevla yüreğiniz yumuşacak ya. Niye Kur'anımla ilgilenmiyorsunuz? Başkaları Kur'an'ın kursunu kapatıyor. Başkaları Kur'an'ın ahkamını efendim e, kilitliyor, hapsediyor. Ama biz de onları kütüphane hapsediyoruz. Üstte kitaplık, altta kitaplık, televizyon, ikisi de canlı okuyor. İnternetteki benim böyle çatlarımız, çıtlarımız, Kur'an'a ziymiş sayfalarını kapatıyor. Neden diyorum Evla benden gelen Kur'an'ı Kerim'e karşı yürekleriniz ilgisiz? Neden beni zikre karşı yürekleriniz ilgisiz? Ne zaman olacak bu iş kullarım, ne zaman? 1426 olmadı. Harap bir sene, şirket olsaydık bu sene iflasımızı verecektik biz devlete. Maliye Bakanlığı'na. Eğer biz her birimiz, birey Müslüman Müslüman şirket olaraktan konuşuyorum. Müslüman olaraktan, Eğer biz yani bu seneki hesaplarımızı çok iyi yapsaydık zarar etmiş olduğumuz için yani biz bu sene belki iflasımızı verecektik. Neden diyorum evlâdım, kullanın? Ne istiyorsunuz ya? Ne istiyorsunuz? Benden gelen Kur'an'la ilgilenmiyorsunuz. Benim gönderdiğim peygamberimle ilgilenmiyorsunuz. E beni zikretmiyorsunuz. Ne zaman olacak bu iş? Bana bir tarih verin. Dün bitti, bugün de bitti. pazarı değil mi dün? Bugün pazarın ertesiydi bak. Pazar bitti, pazarın ertesi. Pazar de bitti. Haftalar bitti. Ömür bitiyor, yolda bitiyor arkadaş. 1426'yı bitirdik. Canına okuduk. Hiç olmasa dir Mevla 1427'de tabiri caizse. Yüreğiniz bana yumuşasın. Gelin Allah deyin. Gelin benimle, benden inen Kur'an'la biraz düşün kalkın. Okumayı iyi becerin. Anlamını merak edin. Gereğini yapmaya gayret edin. Başkalarına bu işin propagandasını yapın. Yazısını öğretin, okunuşunu öğretin, anlamını öğretin. Bir tane ayet olsa insanlara söyleyin. Bir tane ayet arkadasır. Bir ayetin anlamını çözmek. Bir ayetin ahkamını bilmek. Yani Allah'tan sevap beklentili, ful ihlasıyla, kuralına riayet ederek yüz rekat namaz kılmaktan daha karlıdır diyor sevgili peygamberimiz. Bak, Kur'an'la ilgilenmek, şuurlanmak bu tür bir açılım insana ne kadar mesafe aldırıyor. Arkadaşlar, وَلَا يَكُونُ كَلَّذِينَ اُتُلْكْتَ مِنْ قَبُلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَّدُ فَقَسَدْ kulubuh ve kefirun minun fasikun aman diyor benim müminlerim, eski müminler gibi olmayın ehli kitap gibi olmayın ehli kitaba peygamberlerle aralarında peygamberleri göçtükten sonra kendilerine vaaz eden, nasihat eden o kitapları öğreten kimseler de göçtüler eleman bulamadılar kendi kitaplarından kopukluk, kendi peygamberlerinden uzaklık onların kalbini kas katı yaptı yani her şeye Hayat hakkı, türkü söylemeye zaman ayırdılar. Yalan konuşmaya zaman ayırdılar. Gırgılan muhabbeti, espriye zaman ayırdılar. Ama diyor benim kitabımı okumaya zaman ayırmadılar. Her türlü eğlenceye zaman ayırdılar. Boş efendim zamanlarını öldürdüler, katlediler. Ama diyor Mevla Hazretleri benim kitabımı okumaya, benim verdiğim ödeme görevleri yapmaya zaman ayırmadılar. Yani dünyaya kalbi yumuşak kendi nefsine kalbi yumuşak kendi zevklere kalbi yumuşak Allah'a kalbi katı Allah'ın dediğine gergin bir adam Mevla'yı zikre gergin onu ibadete gergin Kur'an okumaya gergin ama diğer konularda son derece merhametli arkadaşlar İmam Rabbani'nin bir sözü var daha ne zamana kadar şefkatli anne gibi nefsine titriyeceksin diyor yani şefkatli annenin ee, gerçekten merhametiyle evladına titreyen bir annenin çocuğuna titrediği gibi diyor. Sen daha ne zamanla da bu nefsini böyle bebek gibi okşayacaksın? Ne, ne zaman da Allah rahmet eylesin kasideyi büreği yazan İmam Buzeri'nin e, hepsi güzel sözlerinin de bu nefse titremek nefsin dediğini yapmak hususunda güzel bir sözü var. Diyor ki sen nefsini memeden kesmesen diyor o memeden vazgeçmez annelik bebeklik çocukluk o konuları hatırlarsın bu, bu, bu doğal bir düşün yanlış anlamayacaksınız umarım hepimiz e, memeden kesilirken çeşitli yöntemlerle karşılaştık annelerimiz bizi vazgeçirmek için bir, kimileri memelerine biber sürdüler kimileri tuz yalattırdılar kimileri başka buruna sıktılar böyle tiktindirirler böyle bir şeyler yaptılar yani çocukları caydırmak için ama çocuğa kalsaydı var ya o çocuk yani top oynamaya başladı bile yine döner emeer annesini. Sen diyor bu nefsenmari eşkıyasını zorla bir pislikten vazgeçirmesen veya zorla bir e, zevkinden veyahut da alışkanlığından veya de tembelliğinden diyelim canım. Daha uygun. Tembelliğinden vazgeçirmesen bu nefis ebediyen vazgeçmez. Zorlayacaksın böyle. Keseceksin. Kesildi atacaksın. Artık kendi hayatını yaşasın. Arkadaşlar bakın. Kalpleri katılaştı kuruyor bu Bugün bazı hocaların yani ben meslektaşlarıma sataşmak, saldırmak, Allah sınır. Ama arkadaşlar sevgili peygamberimizin kendi Kur'an'dan alıp sahabesine inşa ettiği e, sahabesine uyguladığı İslamiyet meydanıdır. İmam-ı azamlar Allah rahmet eylesin. İmam-ı İmam-ı Ahmet-i Muhammed'ler, İmam-ı Malik'ler o kalitelerimiz gecesi gündüzü Allah aşkıyla dolu ibadetle dolu. Yani bir boş vakit bulduğunda eğitimden, öğretimden hemen namaza, hemen zikire, hemen Kur'an'a, hemen insanlara nasihat etmeye vaktini geçiren, nefes almadan Allah ile olan o kalite insanlar, insanların arkadaşlar. Yolunu yordamını bir tarafa iterek kendi berbat yorumlarla milleti başacık namaz kılmaya teşvik edecek kadar kalbi katılaşmış. Aman Allah'ım bunun vebali yoktur vebali varsa bana yazın diyecek kadar başkalarının adına ek süre yanmayı imzalacak kadar kalbi katılaşmış. İnsanların böyle kadın öykü kol kala ki nisa kadınlarla aynı sırada namaz kılın da o namaz bozuluyor biliyorsunuz. Buna e, onay veren anlayıştaki kimseler, kurban kesmek yerine onun yerine hayır yapabilirsiniz diyebilenler, enflasyona uydurulmuş faizi efendim, gündeme getirenler, insanları camiden, cemaatten soğutanlar, yani öteye değil açıklığa teşvik edenler, hatta bırakın arkadaşlar, sarhoş edici bir içecek, bir sürü gazozumuz, kolamız, neyse en uç örnekleri veriyorum, ayranlarımız, meyve sularımız, birbirinden kalite temiz, değişik sertlikle içecek sularımız varken... Onları için yerine efendim şaraba biraz tuz koyarsanız sirkeye dönüşür. Yani şarapla daha yakın temas kurmuyor. Yani sirkeleştirme adına da olsa şarapla ilgilenmeye insanları sarhoşla uzaklaştıracağını. Yani o ortama doğru teşvik eden yine de Mesleği maalesef akademisyen ya da molla düzeninden yetişiyor. Fark etmez. Yani bu tür hocaların Kalpleri katılaşmış. Allah aşkına öyle iyice kas kat olmuş. Yani yanınca kadar ayılmayacak bu adam. Yanınca kadar ayılmayacak neşetten ben kıyame amin le bi birmi sevgili peygamberimiz diyor ki ahirette gavurlardan sonra en korkunç işkenceyi kendi okuduğu ilimlerle bile bile amel etmeyen alimler bilginler hocalar çekecektir işkence hocalık çok kolay geliyor ama eğer bu incelikleri bu ayetlerin muhadistenin yani sizden istediklerini, vermeyi düşünüyorsanız çok zor bir iş. Hatta biz İmati Mektebi'nde öğrenciyken bizi tabii ki ileride hoca olursanız dikkat edin gibi uyarı noktasında bu hocaların da kulağını çeken seçme hadisler okutmuşlardı. Onlardan birisi cennet cehennem ziyaretiyle alakalıydı. Bir takım insanlar tahdisi yani bulundukları nimetin farkına vardırılmak için cennetliklerden oluşan bir grup cehennemiz ziyaret edecekler. Cehennemde yanan insanların yangınından, e, etkilenmeden yani ısı geçirmeyen ortamlardan izleyecekler onları. Ah, yaklaştırıldıklarına bakacaklar ki kendilerine vaaz eden, e, konferanslar veren, efendim e, belki de medyatik, belki de değişik konu, ünlü hocalar veya sıradan bayağı tiplerden bazı hocaları tanıdıkları insanları cehennemde yanarken görecekler. Şimdi ise böyle gevrek gevrek konuşan, böyle efendim Gerine gerine insanlara böyle bol bol ahkam kesen nice hocaları yani siz sıradan baya bir cami cemaati ya da klasik Müslümanlar cennete kev yaparken onları Allah korusun Allah bizi onlardan olmaktan da uzak etsin. Cehennemde yanarken göreceksiniz. Bakacaklar ki Müslümanlar tanıdığı bildiği hocalar yanıyorlar. Hem de yanış biçimi çok korkunç bağırsakları çıkartılmış böyle çevrilerek yakılıyorlar. Soracaklar, siz bize vaziden konferans veren, benim televizyonlarda eğiten, siz bir eser köşelerde yazılar yayınlanan, şu isimde, bu cisimde, bu şöyle tek adamlar değil misiniz? Ne oldu? Bak siz anlattınız, bize öğrettiniz. Ee, biz bildiğimiz doğrularla en azından amel ettik, cennetlik olduk. Siz ilmin içindeydiniz, kaynağındaydınız, niye böyle oldunuz deyince biz size söylediğimiz güzelliklerle amel etmedik, edemedik değil, etmedik. ...sizi uyardığımız yanlış ve günahlara bile bile daldık... ...bundan dolayı başımıza bu işlere geldi diyecekler... ...bak görüyor musunuz kalpler katılaşıyor... ...arkadaşlar kalbiniz katılaşmasın... ...nefsinize acınmayın... Nefsine göz açtırmayın... ...üstüne üstüne gidin... ...bağıştan nefis köpek gibidir... ...üstüne gittiği zaman kaçar... ...sen böyle gevşek olursan senin üstüne gelir, ...senin canına okur... ...böyle yapman lazım bakın... ve ...çok sapıttı diyor Allah... Ey beni dinleyen sevgili kardeşlerim, sözümün ağırlığından istifa sizden özür dilerim. Kur'an'dan uzaklaşan sapıklardan olur, zikirden uzaklaşan sapıklardan olur, kalbi katılaşır yaptığı günahlardan üzülmez hale gelir, terk etti, ibadet etti, üzülmez hale gelir ilk defa affedersin kötüyle çıkan kadınlar bazı yerde hatıralarını yazıyorlar ve çok zorlandık, çok efendim utandık ama şimdi artık çok rahatladık diyorlar. Yani ilk önce böyle bir olay yaşayınca Alkola başlayanlar önce böyle e, ağzındaki şey tükürüyor, ilk, ilk sigaraya başlayana bile öhö öhö öksürüyor, ama ondan sonra böyle sigaraya çekiş çekişinde böyle bir ustalaşıyor ki yani şaşırırsınız. İçerken ustalaşıyor, günahta ustalaşıyor. Arkadaşlar harama insanın alıştıktan sonra kalbi kat o haram onu etkilemiyor artık. O terk etti namaz. Diyelim bir kere sabah namazı kaçırdınız, alt oldunuz. Ama ondan sonra bir daha kaçırırsanız artık alışkanlık haline gelir. Bir espri ama bizim arkadaştan birisi kendisini överken tabii esprili örüyor, değil ama yani boş bulunmuş, boş bazı bir arkadaş. Diyor ki ben çok prensipli, dikkatli bir iş adamıyım diyor. Kesinlikle sabah namazının hemen peşinden işimde olurum diyor. Ama diyor bana sormayın sabah namazını ne zaman kıldığımı diyor. Genelde diyor 9'da 10'da kılarım diyor. Ondan sonra hemen işime giderim diyor. Yani bakın alışkanlık haline geliyor Ki Hz. Radiyallahu anh'ın bir hikayesini anlatırlar. Yani espri de olabilir, kaynaklı da olabilir. Bunu bağışlayın için ben bu konuyu tam bir kaynaklı ifade olarak söylemiyorum. Bunu bir Hz. Ali duyarlılığında bir zat için ama çok uygun bir örnektir. Savaştan gelmiş, vücuduna dişi geçmemiş, yorgun argın zaten günlerin yorgunluğu var. Akşamada kılıç sallamış, kollar yorulmuş, manevralar eğilmek, doğrulmak müthiş pelte Gelmiş o akşam yatmış her gece teveccülü kesinlikle kaçırmayan o mübarek zat sabah ezanını da duymamış. Güneş artık sıcaklıktan çölü bunaltınca terleyerek uyanmış. Fırlasa ki eyvah Sabah namazı kaçmış Ağla ağla ağla Üzül üzül üzül ah, Sadakalar vermiş ah, İstifaları etmiş Gözyaşları dökmüş Ondan sonra ama allahu Teala Hayatında ilk defa böyle bir acı yaşın Ama ağlayarak bunu telafi eden İstifala bunu telafi eden Sadakala bunu telafi eden Hazreti Ali'ye Allah öyle bir makam vermiş ki Yani zaten makamlar Hepsini açmış bir kalite Mübarek Efendimiz Allah bizi de ...o mübareklerin yolunda izinde rahmetine tutsun... ...onlara aşık etsin... ...onlara izlettirsin amin... ...Hazreti Ali anh, bu böyle yüce... ...yüce makamını da... şeytana Mevla bildirmiş... ...bak demiş sen benim Alemi'ye böyle yaptın ama... ...Alem ağladı... ...Alem ondan sonra efendim sadaka verdi... ...Alem ondan sonra efendim istiğfar etti... ...ben de eskisinden daha büyük puanlar verdim... ...kahrol ey alçak şeytan demiş... ...bir daha yaptı da göreyim seni demiş şeytan ertesi gün gelmiş ta zaten ya ali ya ali kaçırma demeye başlamış. Biliyor bize bağ ne kadar o o üzüntüden puanlar aldırttı. Şeytan bu sefer onu ibadete kaldırıyor ki ibadeti kaçırmadan yaşadığı eziklik e de insan çok büyük puan alabilir. Düştüğü bir günahın psikolojik bunalımından, üzüntüsünden dolayı da bizimkiler arkadaşlar günaha alışkanlık haline, günah gıda oluyor onlara gıda gıda terk ettiği ibadetlerden, yapamadığı dersinden, okuyamadığı virdinden gidemediği cemaatinden arkadaşlar hey gidi hey artık alışkanlık katılık haline 1427 bunlar hiçbirisi olmayacak karar verin ölüm var, ahiret var Allah bekliyor, Azrail sodada yatmış, enseye indirecek, kılıcı bekliyor mezar var, mahşer var, hesap var, kitap var ve meyyâ amel miskâle zerratin zerre kadar iyilik ve kötülüklerin çatı çatır hesabı var arkada 1420'de bunlar olmayacak olması lazım herkes kendisinden sen versin ben de vermeye çalışayım bir takım kendimiz hakkında güzel kararlar alalım ailemiz hakkında güzel kararlar alalım ve üstüne gidelim üstüne gidelim yapmaya çalışalım İnsan zayıf noktalarını bilir. O zayıflıklarımızı güçlendirelim. Eksiklerini bilir, telafi edelim. Yani zararlarını bilir, özür dileyip istifa edip, kara dileğimiz işlere bakalım. Yepyeni bir tertemiz nur topu gibi yıl verdi Allah bize. Gelin. Bir haftası geçtelimizden. Birbirimize destek verelim. Kocalarına desteklerin güzel kararlarda, hanımlara desteklerin güzel efendim kararlarında. Evlatlarınıza, babalarınıza. Birbirinizin cehennem olmayın, birbirinizin cennet olun. Allah'tan ötürü yani güzel kararlar alalım. Yapabiliriz bunu biz. İnşallah bu haftaki sohbetimi böyle kabul edin. Bir de yarın günlerden salı, yarın bol bol yiyin için sabahtan akşama kadar hiç. Yani affetmeyin. sofraların hakkını verin, çayın hakkını verin, çorbanın hakkını verin, meyvenin hakkını verin, kuru yemişin hakkını verin. Ama çarşamba günü oruçlusunuz, perşembe günü oruçlusunuz ama beni dinlerseniz. Cubbelahmet Ahmet Hoca Efendi kardeşimiz bu tür sevapların Allah ona ihaletti yani bize başka türlü konların e, gündemini ihaletti sanki böyle e, yani bölüştük bu işleri e, Üstüne durduğumuz yoğunlaştığımız konular farklı e, fazail yani bir insan hangi ameli yaparsa hangi gece hangi gündür hangi zamanda hangi tür çalışma yaparsa ne kadar sevap yakınlık ahirette Efendim köşe olur o konulara Allahü Teala Hazretleri onu e, gönlünü açtı ve sayfalarda onun önüne hemen açılı veriyor, dürülü veriyor. Haram aylarında Perşembe-Cuma-Cuma Cuma, üç gün oruç tutulursa peş peşe 900 yıllık e, dalgınlıkla kahfette yapılan ibadetlerden daha çok ibadet yapmış gibi insan ecir alır. Zaten sevgili peygamberimiz çarşamba, perşembe günü ki aşure günü bir günün nesil oruç tutmayı kendisi önermiş, emretmiştir. Dolayısıyla çarşamba, perşembe günü oruçlusunuz ama cumaya, cumayesi eklerseniz köşeye dönersin. Tamam. Evet. Perşembe günü inşallah çoluk çocuğunuza biraz yiyecek, içecekten bol davranın. Bütün yıl bul, bolluk olur. Hasbe Abdülkerim Hoca İsmaila Camii şerifinin müezzini beni üniversiteden kopartıp Hocalay ikinäden ilk yumruk odur. Allah ondan bol kepçe razı olsun. Günahlarına affetsin. Mekanı cennet olsun. Onun ilk okuduğu hadis şerhlerde vardı. Bir sohbetine katılmıştım. Orada kaydettim. Sonra baktım kaynağından da elhamdülillah bulmak nasip oldu. Aşure günü çalık çocuğuna bolluk gösteren bütün bir yıl Allah tarafından bolluk görür diyor sevgili peygamberimiz. O gün ne kadar peygamberlerden haberdarsınız bilmiyorum. Hangi olaylarından da ne, ne kadar malumat sahibisiniz? Yani Adem babacımızdan başlayın. Peygamberimizin hicretten sonraki o güçlü iktidar dönemi dahil olmak üzere bütün güzellikleri olağanüstü Allah'ın yatırımları o güne denk düşüyor. Kurtulmaları, düşmanlarından efendim özgürlüklerini e, elde etmeleri sağlıklarına kavuşmaları, tövbelerinin veyahutta efendim kaybettikleri değerlere tekrar ulaşmaları hepsi o güne denk düşüyor. Bugün o, bu yüzden o gün bizim için bir bayram gibidir. İnşallah o gün hem güzel dualar edin, hem akşam iftara yakın e, peygamberlerin e, o olaylarını hatırlayarak Allah'a arz edin. Allah'ım Adem babacığımızın tövbesini benimkinde de kabul et. Efendim Yunus aleyhisselam kurtardın bunalımdan beni bunalımlar bunalımlarımı e, çöz gibi A ateşten İbrahim Peygamber de ya beni yakan kavuran dertlerim var deyin. Sağlık sorunuz vardı tabii ki. Allah'ın Hazreti Eyüp Peygamberimize verdiğin sağlıktan lütfen bana da bir pay ayır deyin. Tamam mı? Bu tür şeylerle Mevla'nın hoşuna gidecek güzel açılımlar, güzel efendim e dualar üretmeye çalışın. Hepinizin Hicri 1427'sini tepeden tırna tebrik ederim. Allah-u Teala'nın dostlarıyla sarmaşlaş yapışık bir hayat sürmenizi düşmanlarına kalbinizden yer vermemenizi, hayatınızdan yer vermemenizi niyaz ederim. Allahu Teala Hazretleri bu senemizi sevgili peygamberimizin başkanlığında, onun efendim önderliğinde geçirilen senelerden bir sene eylesin. Sevgili kardeşlerim, bol sevaplı, bol hayırlı, bol dualı, bol hizmetli günahsız diyemeyeceğim çok az günahlı, minik minik günah ondan da hemen yıkanan, temizlenen zulümsüz, kötülüksüz, efendim işkendesiz azapsız, insanlara sorunsuz, problemsi bir sene geçirmenizi, bir hatta ömür. Yani e, farkına varmadan bile, dalgınlıkla bile, gafletle bile, istemeyerek bile bir zarar vermenizden vermemizden Allah bizi koysun uzak tutsun derim. Efendim, Almanya, Belçika ondan sonra e, İsviçre ve e, Avusturya gibi memleketlerde e, hicret etkinlikleri çerçevesinde 9 e, gün sohbetler, muhabbetler yaptık. Orada bize e, ikram edenler, bize yol gösterenler, bize hizmette kolaylık sağlayanlar oldu. Birçok arkadaşlarımız onlara e, Allah razı olsun diyorum. Onlara Allah ödüllendirsin diyorum. çocukla hakkında güzel sonuçlar versin, sevindirsin. Mutlu ömürler ve mutlu ölümler ve mutlu bir ahiret bitmesin diyorum. Bir de oradaki arkadaşlarımızla e, birliklerimiz sırasında çok büyük dert ve problemlerle şahit oldum. Onlar sen dua istiyor sevgili dinleyenlerim onlara. Gerçekten samimi dua desteği verin. Hem bu Euro'ya geçtikten sonra dünyalar perişan, doğru düz para kazanamıyorlar. Bir de kendileri ve çoluk hakkında manevi açıdan çok büyük bir sıkıntı ve dezavantajları var. O açıdan da çok parlak bir pozisyonda değiller. Buraya gelseler, buraya alışamıyorlar. Orada kalsalar, oraya alışamıyorlar. Yani bunalımdalar ya. Alışlarız rahat düzgün bir hayata. Türkiye geliyorlar, her şey alt üst olmuş bir ülke. Yani kuralsızlığın kural olduğu bir toplumun. Yani buraya alışamıyorlar. Biraz düşünün onları da. Yani onlar için parçanız. Oraya alışamıyorlar. Alışsalar yani kafirle alışılır mı? Küfre alışmak mümkün mü? Bir Müslüman haşa. Onun için bayağı ciddi sorunları var. Allah onlara da imdad eylesin. Sizler selamları vardı. Dua istiyorlardı. Bir de imdad eylesin. Hepinizi hayra kullansın. Elimizden tutsun. Bizden hiç çevirmesin. Ve arkadaşlar canımız mutlaka şehadetle, kelime şehadetle birlikte kendisine kabul buyursun. Davana, Haftaya inşallah bu saatte, bu sefer canlı, yanlış anlamayın, yani böyle kaset maset değil. Buradayız elhamdülillah. Böyle bir sohbet dinlemiş olduk. Haftaya buluşmak ümidiyle birbirimize dua etmek üzere. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Haftanın Sohbeti Hazırlayan ve sunan Metin Balkanlıoğlu.